Nasılsın? İyiyim iyiyim iki Gözüm sen nasılsın? Sağ olasın Karagözüm. İyiyim. Ne yaptın ev işini? Bekliyorum kiraların düşmesini efendim. Hayırdır öyle bir duyum mu aldın? Ev çeşitleri arttığı acı bak. Kerpiç ev, ahşap ev, beton evlerden sonra cephanelik evler de girince işin içine düşer artık piyasa. İlahi Karagözüm. Onunla onun ne alakası var? Camda gördüm kediyi tepesinde yelesi var. Ben gerçek söylüyorum. Boşuna bekleme. Kiralar falan düşmez. Gerçekten acıdır acıvat. Geçen kiralık yazan bir eve gittim. Girdim içine gezdim. Baktım fena değil. Konuştuk ev sahibiyle anlaştık. Tam el sıkışıyoruz. Bir ay sonra gel anahtarı al demez mi? Niyeymiş o? Ben de öyle dedim. Niyeymiş o? Yeni çıkan kiracı evin içine o kadar gizli dolaplar, giriş çıkışlar yapmış ki... ...onları kapatmak bir ay sürer dedi. Ya görüyor musun yapılanları? Ya Hacı İvat, acaba bir ara bu silah piyasası tavan yaptı da... Ondan mı bazıları yastık altı altın gibi yastık altı cephane aldılar zannettim. Ha ne dersin? Öyle bir şey olmuş olabilir mi? Allah ıslah etsin diyorum Karagöz'üm. Başka bir şey demiyorum. O değil de iş piyasası da değişti Hacivat. Artık hurdacılar çöplükten kağıt plastik toplarken şimdi silah mermi topluyorlar. Ya maalesef. Bak sana bir şey diyeceğim ama aramızda kalsın. Bence polis hırsızlarla işbirliği yapmalı. Neden kara gözüm? Şişt, hani geçen gün bir hurdacı hırsızlık amacıyla bir eve girdiğinde oranın cephanelik ev olduğunu görmüştü ya. Eee? Eesi şüpheli evlere hırsızları soksunlar. Ajan olarak ajan. Anladın mı? Ha, peki kendileri neden girmiyorlar da hırsızları sokuyorlar? Yahu Hacıvatcığım gece sessizce bir eve kim giren? Sadece hırsız mı girer? Hırsız girer tabii. Kim girer? Oo hacıva sen de hiçbir şey bilmiyorsun ha? Benim adım çıkmış dokuza, inmez sekize. Tamam kara gözüm, tamam anladım. Şükür, yok bu iş bir an önce halledilse rahat bir nefes alacağım. Her şeyden şüpheleniyorum. Geçen gidip bizim tavuğu kuruçkadan kaldırdım, üstüne yattığı cephanelik mi diye. O kadar da değil Karagöz'üm. Araçlar da şüpheli Hacivat. Bu yüzden taksiye, otobüse binemiyorum. Evde her şeyi her akşam kontrol ediyorum. Fırına, buzdolabının içine bakıyorum. Bizden habersiz birileri bir şey koymuş mu diyorum. Aman Karagöz'üm paranoya olmaya gerek yok. Hanımı da uyarıyorum. Kapıyı çalıp komşu benim dolabımda yer kalmadı. Bunlar da birer sende kalabilir mi diye filan bir şey isterlerse, verirlerse almasın diye. Şükür polisimiz iyi çalışıyor. Korkulacak bir şey yok. O zaman sık sık açılan çukurlara dikkat etmeli. Ya içine düşer de orada sesimizi kimseye duyuramadan öbür dünyaya göçersek. Yok canım daha neler. Ya da ayağımız kırılır da ömür boyu yürüyemezsek. Allah korusun canım. Hatta ayağımızın kırılmasına dayanamayıp yaşları durmadan akan gözlerimizde kör olursa. Hoppala! Biricik eşinin bu hallere düştüğünü gören karım da... ...üzüntüsünden felç olursa... Daha neler? Hele zamanlı çocukları, ...onlar da... Ay kara gözüm yeter! Ben de hallere düştüm acıya bak. Bir kadim dostum sensin. Ne olur sen de beni bırakma. Allah Allah! Allah Allah! Efendim... ...Kara Göz'ün biraz sakinleşmesi lazım. En iyisi muhabbetimizi keselim. Merak etmeyin. Bir sonraki programda... ...yine sepa sağlam buradayız. ...her ne kadar sürçülisan ettikse mahv... Afolak! Ol, af tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaş'cığım en ucuzu bu, seslendirme sanatçısı. Bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Yazan Tuğba Ceyhan Karaduman. Buyur abi sen... E, aynen, aynen. Buyurun abi. Seslendiren Savaş Bayındır. Serkan Öztürk. Teknik yönetmen Kadir Çiftçi. Ya Serkan. Parselleri e söyleyebilen birini bulsaydık ya. Abiciğim gürültü yapmayın stüdyodayız. Abi.